Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergiyi dinlemektesiniz şimdi. Programın başında bahsetmiştik. Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumunda bahsetmek istiyoruz. Yarın başlayacak ve iki gün boyunca devam edecek. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş Güney Kampüsü'nde. Yarından itibaren üzerine iki gün daha koyalım. Toplamda üç gün sürecek bu konferanslar serisi. Ve şimdi düzenleme kurulundan Özgür Salır'la birlikteyiz. Müzik. Müzik Terapi Derneği'nden ve Sanat Psikoterapileri Derneği'nden kendisi ve aynı zamanda müzik terapi uzmanı. Merhaba Özgür Bey. Merhaba Seçil Hanım. Özgür evet, Bey hoş, hoş geldiniz. geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Evet. olun Konuk ettiğiniz için önem verdiğiniz şimdi konuya. Evet. E, Handi Akkan'la daha önce Yanılmıyorsak konuşmuştunuz. Evet. Müzik evet. terapi. Sanırım Nisan Mayıs gibiydi. E, güzel bir sohbetimiz olmuştu. Evet orada aynıtlarını belki duymuş olan dinleyicilerimiz e, vardır. Müzik terapi alanının ve e, uluslararası müzik terapi faaliyetinin e, diyelim ama biz size zahmet olacak olsa da Yaz başa gidelim istiyoruz. En baştan olmasa da e, müzik terapi sempozyumu e, çok e, yurt dışından katılımlarında beklendi. 7 ayrı ülkenin 10 ayrı kurumundan katılacak müzik terapistlerin de olduğu e, hali hazırda zaten çok oturmuş bir alana işaret ediyor ama ne anlamalıyız? Müzik terapi e, dendiğinde Özgür Saluş. Evet müzik terapi gerçekten çok oturmuş bir alan dünyada. E... Zaten müzik sağlık alanında bütün kültürlerde dünyanın her yerinde insanların ilk zamanından beri müziğin keşfinden beri sağlık alanında kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Evet. Şu anda tıpta sahip olduğumuz tekniklere sahip olmadan önce müzik gibi dans gibi uygulamaları iyileştirme amaçlı sıkça kullanıyor bütün kültürler. Evet. Günümüzde de yaklaşık son 100 senede yapılan kültürler. Devrensel değerler üzerinde yükselen, kanıta dayalılık üzerinde yükselen bilimsel çalışmalar sayesinde müzik terapi dünyanın birçok ülkesinde hem e, e, sağlık kurumlarının e, önerdiği hem e, sigorta şirketlerinin karşıladığı devletin ve özel hı hı. E, bir e, uygulama haline geldi. E, üzerine e, tıpta... E, görmeyen, sıba görmeyen e, kokain incelemeleri de olmak üzere birçok araştırmalar yapılıyor. Hı hı. E, ve bu da e, birçok ülkede yine müzik terapinin yerleşmesini sağlıyor. Aynı şekilde eğitimi de böyle müzik terapinin hem lisans hem yüksek lisans hem doktora seviyesinde e, birçok okulda birçok e, okulda 300'e yakın kurum var bu eğitimleri veren evet. dünyada. Evet. E, ve dünyada da e, 10 gün üzerinde müzik, müzik terapistten bahsetmek yine bu kurumlar tarafından sertifikalandırılmış. E, ülkemizde kültürümüzde tabii müzik terapi, e, daha doğrusu müziğin sağlıkta kullanımı e, bizde de aynı şekilde diğer ülkelerde, diğer kültürlerde olduğu gibi e, çok uzun zaman önce dayanıyor. Evet. E, sağlık alanında ee, İdmi Sinan'ın mesellerinden hatta daha bile öncesinden e, müziğin güzel seslerin e, zil seslerinin kullanıldığını e, okuduğumuz kaynaklar mevcut. Evet. E, bir dönem bir e, cumhuriyet döneminde öncesinde ve sonrasında e, bir e, kokuşumuz var bizim bundan. Hı -hı. Şimdi yaptığımız e, yine dünyadaki evrensel değerler e, üzerinde Müzik terapiyi yeni bilimsel araştırmalarla yaşartmek canlandırmak ve yine tıpta kullanılır hale getirmek. Devam etmek istediğiniz taraf aslında. Belki sempozyuma dönebiliriz. Pek çok oturum var demiştik. Müzik terapi sempozyumunda da konferans bağlantıları, paneller, bilimsel sunumlar, deneyimleme atölyeleri çalışmaları. Türkiye'de kaçıncı kez yapılıyor? Belki bir onu sorabilirim ben. Geçen sene ilk İlkiydi, e, İstanbul Psikiyatri Vakfı ve Sanat Psikoterapileri Derneği e, birlikte e, düzenlemiştik. Çapa'da yapmıştık. E, bir günlük. Ben o sırada e, Finlandiya'da e, yaşıyordum ve okuyordum müzik terapinin Hı -hı. Oradan bir hocamızla e, Esa Alaroğuna'yla gelmiştik. Şu anda kendi Avrupa Müzik Terapi e, Başkanı. E, bize çok güzel e, şeyler göstermişti. İzlediğiniz Türkiye'de bu alanla ilgilenenlerin, e, ilgilenenler için önemli bir fırsat olmuştu bu. Hmm. Bu ilkiydi geçersini bir gündü. E, bu senede e, Bahçeşehir Üniversitesi e, bilgi gösterdiler ve bize e, üç gün kapılarını açıyorlar. Bu üç gün boyunca e, bu sefer yurt dışından e, konuk getiremiyoruz. E, bu, burada da belki şu anda ülkemizde ve dünyadaki e, günlerinin durumu zorluğunu dile getirmek önemli, hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaktansa evet. e, maalesef e, böyle bir zorluk yaşıyoruz ama e, sizin de e, girişte bahsettiğiniz gibi e, 7 ayrı ülkenin 10 ayrı kurulundan e, telekonferans sistemiyle katılacak hocalarımız olacak. Böyle, e, Dünya Müzik federasyonu Başkanımız dahil e, çeşitli ülkelerden e, Güney Kore'den Türkiye'den Avustralya'dan, ABD'den, Norveç'ten, Güney Afrika'dan, Polonya'dan yani dünyanın her yerinden e, Hı -hı. hocalar e, katılacak ve kendi çalışmalarından e, bahsedecek. Şu anda gündemlerinin ne olduğundan bahsedecek e, ve e, kendi seanslarından bazı örnek videolar paylaşacak bizlerle. Evet. E, bunlar da sanıyorum müzik terapinin dünyada ne kadar yaygın, oturmuş e, ve o oturduğu yerdeki kültüre, e, yerdeki kültüre saygı göstererek yaşarmış olduğunu e, gösterecek. Evet. evet. Ee, belki bir soru daha bir. E, yani oturumlarda konuşulacak olanlardan bir tanesi dünyada gündem var. Bir müzik terapi seansında neler olur kültürümüzde? Müzik terapi meseleleri ülkemizdeki gündem tıpta müzik kullanımı gibi alanlar var. Bunlardan birini bir soruya çevirirsem ben de bir müzik terapi seansında neler olur sahiden? Evet, ben de en çok aldığım sorulardan biri bu oluyor. Hatta bu konferansın pardon, etkinliğin, sempolucunun akışını belirlerken de buna dikkat etmeye çalıştım. En çok aldığım sorulara cevap olabilecek paneller koymaya çalıştık. Bir müzik terapi seansında Müzikal aktiviteler kullanıyoruz. Biz müzik terapide e, müzik terapide müzik e, derken birçok şeyi anlıyoruz. Yani müzik terapi derken e, sadece müzik deyince ilk aklımıza gelen şeyler yok. E, neler var? Mesela müzikal parçalar var, şarkılar var, şarkı sözleri var. Şarkı sözlerini inceleyebiliyoruz. Metin çalışmaları var. Ee, enstrümanlarla veya kendi bedenimizle hmm. kendi sesimizi kullanma var. Ee, ayrıca çevresel sesleri kullanma var. Enstrüman seslerini kullanma var. Hmm. Doğaçlamalar var beraber yaptığımız. Ee, yine beden perküsyonu çalışmalarımız var. Beden farkındalığını ve beden aktivasyonunu e, sağlayan harekete geçen. Bazen sadece müzikal bir sohbet olabiliyor. Ee, Müzik çok, e, müzik güvenli alan olarak görüyoruz. Bütün sanat psikoterapilerinde e, bu şekilde bakıyoruz. Müzik terapide de müzik bir güvenli alan üzerinde çalışılması daha kolay olan. Hmm. E, ve müzik üzerine bir sohbet e, normal bir psikoterapi seansından çok daha e, kolay şekilde insanın kendini açmasını sağlayabiliyor. Örneğin. Hangi Müslümanı çaldınız şu ana kadar? Denediniz mi hiç? Veya ne tür müzikler dinlediyselersiniz? Kim neyi seversiniz? Ya da kimlerin severdiniz gibi? Ee, ve e, hatta şarkı yazıyoruz bazen e, katılımcılarımızla beraber. Yani müziği, müziğe dokunan her şey e, müzik terapiye giriyor. E, Bununle profesyonel e, kalifiye bir terapist eşliğinde belirli bir hedefe yönelik kullandığımızda belli bir klinik hedefe, tedavi yönelik kullandığımızda ki genelde sağlık kurumlarında oluyor bu buna müzik terapi diyoruz ve bir müzik terapi seansını biraz önce söylemeye çalıştığım aktiviteleri gerçekleştiriyoruz tabi müzik terapiyi şöyle düşünmemek lazım, müzik terapi tek seanslık bir şey değil diğer psikoterapilerde olduğu gibi uzun bir süreci beraberinde geçiriyor. bu ya da uzun demek çok doğru olmayın ama altı haftadan birkaç yıla kadar süren süreçleri beraberinde getiriyor. <gülüyor> ee, ve bir sonunda belirli bir klinik hedefe ulaşması hedefleniyor. Evet belirli bir klinik hedefe ulaşması hedefleniyor. Peki ben e, şimdi söylediklerinizden bir şeyin altını çizmek istiyorum müzik güvenli bir alan dediniz bunun evet. açmanızı e, rica edebilir miyim tam olarak vurgu nerededir müziğin evrenselliğinde midir fizikselliğinde midir nasıl anlamalıyız bunu? Tabi derin bir soru aslında bu. Nefsinde olduğu tartışılabilir. Mutlaka evrenselliği yeri çok büyük. Çünkü müziğe insanın verdiği tepkinin anne karnındayken başladığını biliyoruz. Ya da müziğe ve seslere demek daha doğru olabilir. Evet. Bu da müzikten tüm insanların, dünya üzerindeki tüm insanların faydalanabileceğini ve etkilelebileceğini bize gösteriyor ve bunun seanslarda da zaten görüyoruz. Örneğin sözel bir tarafe bir insanın kendi gençliğinden bahsetmesi, küçüklüğünden, ailesinde yaşadığı zor durumlardan bahsetmesi pek kolay olmazken, o dönemde dinlediği müziklerden bahsetmesi çok daha kolay olabiliyor. Evet. Bunu bu şekilde bir güvenli alandan bahsediyoruz. Aynı zamanda müzikli de birçoğumuzun e, hatta çok istisnalar dışında herkesin e, keyif aldığı bir alan keyif alabildiği bir alan bir şekilde e, herkes aynı müzikten zevk almıyor, herkes aynı e, müzikal uygulamalardan zevk almıyor ama herkesin zevk aldığı müzik var örneğin bir e, grubumuzda e, müzik terapi grubumuzda da yaptığımız bir çalışmada e, bir öyle bir grubumuz vardı ki bir kişi e, modern klasik müzik diyor 20. yüzyıl klasik müziği. Evet. Başka bir katılımcımız arabesk dinliyor. Başka bir katılımcımız Türk rock pop dinliyor. Şimdi müziği ortaya koyunca herkesin ortak zevk alabileceği bir şey ortaya getirebiliyorsunuz. Ve belki bir doğaçlama çalışmada herkes kendinden, kendi zevkinden bir şeyleri ortaya koyarak ...beraber bir uyum içerisinde bunu deneyimleyebiliyor. Evet, peki benim merak ettiğim bir soru daha var. Aslında tabii çok da uzaklaşmış de. olmak istemiyorum ama hazır sizde de bulmuşken... Tabii, ...bu alanda tabii, tabii. sıkça kafa patlatan birisi 20. yüzyılda... ...yani aslında Cumhuriyet'in biraz öncesinden ve kurulduğundan sonraki süreçte... ...müzik terapisinden biraz aslında uygulama olarak uzaklaşıldığını söylediğiniz ülkemizde. Evet, ee, Belki pozitif isteyelim ilgilidir. Bunu tam kesin bir şey söylemek zor ama dünyada böyle bir e, paralellik var mı yoksa e, bu kesinti ülkeye e, hangi ülkelere nerede e, özgüdür, hangi siyasetlere özgüdür diye merak etmeden de duramıyorum ee, Yani tabii çok bu da derin bir konu, benim araştırdığım bir konu değil açıkçası e, ama böyle bir kesintiye de rastlamadım e, e, diğer ülkelerdeki e, literatürde. Ama evet. belki e, bu Alanı inceleyecek, belki müzik terapi, e, tarihi konusunda uzmanlaşacak e, dostların e, desteğine burada e, başvursak daha doğru yapmış oluruz. Doğru. E, ben yanıtıcı olmak istemem bu konuda. Peki, e, o zaman e, Özgür Salur sizin e, temel yaklaşımınız da ayrıca e, merak ediyoruz tabii ki. Siz tabii. Siz de e, müzik terapi e, uzmanı olarak aslında şu anda evet. neler üzerine çalışıyorsunuz? 15. Dünya Müzik Terapi e, Kongresi'ne sunacağınız çalışmaların şu anda sürmekte olduğu bilgisini bir sevgili Hande'den e, aldık. Sizin e, bu Derya Deniz Alanı içerisindeki e, alanınız... Nedir? yöntemimiz evet. yolunuz, ee, yordamınız? Hande Hanım'la yaptığımız e, o günler sohbette e, işte bir insan gibiydi, Mayıs gibi bir yanlış hatırlamıyorsam hı hı. E, Dünya Müzik Terapi için bir çalışma yapıyorduk e, Temmuz ayında e, Japonya'da bunu sunma imkanı e, Çok da hoş bir ilgi gördük. Bu e, Mindfulness kullanan müzik terapistlerle ilgiliydi. Mindfulness e, farkındalık ama farkındalığa, farkına varılan şeylere şefkatle bir yaklaşmayı şefkatle yaklaşmayı da içeren bir e, farkındalık ve terapi e, yönelimi. Hı hı. E, bunu müzik terapi içinde kullanan e, kişilerle yaptığım bir e, röportaj çalışması gibi bu. Evet. E, benim Kullanımı çok kullandığım yöntem bu ama ben daha ekletik çalıştığını söyleyebilirim. Yani birçok yönelimden, e, müzik terapi içinde birçok yönelimler var. Dallarışçı yönelimler var, psikodinamik yönelimler var. Evet. E, umarım bunları daha geniş bir, e, daha da detaylı şekilde paylaşabiliriz. Olur, evet. e, bu, bunların e, o anda, o seansın içinde o kişilere veya o kişiye e, ne gerekiyorsa oradan bir parça alıp kullanma. E, şeklinde e, özetleyebilirim yaptığını. <gülüyor> yani mümkün olduğu kadar anda kalma, mümkün olduğu kadar e, ana göre e, katılımcıya hizmet vermeyi e, hedefleyen bir yaklaşımım var benim. E, tabii Türkiye'de çok kişi olmadığı için şu anda bu e, müzikte yapı konusunda e, e, bir şeyler yapmaya çalışan e, çok da Böyle yönelimleri e, karşılaştırmak, yönelimleri farklı şekilde deneyimlemek mümkün olamayabiliyor. E, ama ben e, bu şekilde baktığımı söyleyebilirim kısaca. Evet. Evet. Ve evet. e, Türkiye ile dünyayı kıyasladığımızda belki yani Türkiye'de de çok insan yok dediniz ama e, dünyadaki akımlar... Ne ne yönde mesela müzik terapisi konusunda ve Türkiye'de ne yönde çalışılıyor? Yani hani siz kendi çalışmanızdan bahsettiniz ama Türkiye'de genel olarak nasıl bir çemberde dönüyor şu anda çalışmalar? Evet. Dünyada nasıl bir çemberde? Ee, belki şu büyük farktan söz etmek mümkün. Ee, biz belki tarihin şu anı itibariyle de ee, dünyaya kıyasla e, geçmişimize, tarihimize biraz daha fazla sahip çıkıyoruz. Biraz daha üzerinde duruyoruz ve biraz daha oradan besleniyoruz, destek alıyoruz. Ee, dolayısıyla müzik, terapide, e, müzik terapi alanına da baktığımızda e, geçmişte e, topraklarımızda, kültürümüzde müzik terapinin nasıl olduğunu işaret eden ...daha teatral yani klinikten ziyade daha teatral uygulamalar e, müzik terapi denince Türkiye'de ilk akla gelen oluyor. Hı -hı. E, bunlar tabii öncü e, çalışmalar e, artık bunları e, kanıta dayalı şekilde ortaya koyup evet. e, biraz daha e, ileri boyutta ele alma e, zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hı -hı. E, dünyadaki farklığı belki burada görebiliriz. Dünyada e, kanıta dayalılık esas alınıyor ve kanıta dayalılıkla e, sağlık politikalarının içinde müzik terapi yer etmeye çalışıyor. E, büyük ölçeklerde federasyonlar, konfederasyonlar ölçeğinde de hı hı. stratejiler, planlar bu şekilde yapılıyor. Biz dünyadaki sağlık sistemlerini nasıl giriyoruz e, şekilde. Tabii belki şunu, şu da ilginç bir farklılık e, dünyayla e, aramızda. Hı hı. Dünyada e, çok daha yerleşmiş olmasına rağmen müzik terapi Dünya üzerinde çok öz ülkede resmi olarak tanınırlık durumu var müzik terapinin. Oysa ülkemizde 2014 senesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları daire başkanlığı Sağlık Bakanlığı'nın altında faaliyet gösteren müzik terapiyi bir uygulama olarak resmi olarak kabul etti ve tanıdı. Bu açıdan çok şanslıyız. Özel bir konumdayız. Biz hmm. biraz... Farklı başlamış olduk, sondan başlamış olduk. Evet, Ama biliyorum. bunun getirdiği avantajlar da evet. e, var bize. E, şimdi işte bu avantajları da değerlendirerek e, evrensel olarak herkesin e, yaptıklarından faydalanarak, biz de yaptıklarımızı onların faydalanabileceği şekilde onlara sunarak e, dünyadaki müzik terapiyi e, daha çok kişinin e, faydalanabileceği bir e, noktaya getirmek e, çalışmasındayız. Evet, Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde önümüzdeki üç gün boyunca gerçekleşecek uluslararası evet. müzik terapi sempozyumu, sempozyumu evet. düzenleyenlerden Özgür Salur. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Rica çok güzel diyorum. Çok Da önemli evet. yurt yurt dışından da e, yani çalışmaların bir yandan aktarılacak olması, az evvel işaret ettiğiniz bu de ayrı eğilimleri yani ulus, ulus içi ve e, uluslararası eğilimlerin de buluşması manasında da çok e, kıymetli. Ve yol açıcı olacaktı diye düşünüyoruz. Alanın kendisi içinde de. Ee, sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz Özgür Bey. Çok Ellerinize teşekkür sağlık. ediyorum. Ben de size vakit ayarlar için, ilgi gösterdiğiniz için bu alana teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu etkinliğimizden sonra da daha geniş olarak bu etkinlikle ne yaptığımızı konuşma imkanımız olur hep beraber. Evet. Ve yine... Bu etkinliği düzenlenmesini sağlayan Bahçeşehir Üniversitesi'ne Müzik Terapi Derneği'nize ve Salat Psikoterapi Derneği'nize ben de teşekkür ediyorum buradan saydığınızda. Işte. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Özgür Bey. Görüşmek üzere. Tamam. Hoşçakalın.